141. Mektup Bu mektup Molla Muhammed kılıca yazılmıştır. Bu işin temeli muhabbet ve ihlas olduğu bildirilmektedir. Hak Teala, Peygamberin Efendisi hürmetine size ilerlemek ihsan eylesin. Kalbinizin hallerinden ara sıra bir şey yazmıyorsunuz ki nasıl olduğunu bilelim. Ondan da yazınız ki uzaktan ilgilenmemize sebep olur. Bu işin temeli sevmek ve sıkı bağlanmaktır. Bir ilerleme anlaşılmıyorsa üzülmemelidir. Kalbiniz bağlı oldukça senelerin kazancı bir saadette ihsan edilir ve selam. 142. Mektup Bu mektup Molla Abdülgafir-i Semerkandî'ye yazılmıştır. Bu büyüklerin nispetinden az bir şeye kavuşulursa bunu az görmemek lazım geldiği bildirilmektedir. Okşayıcı kıymetli mektubunuz geldi. Fakirleri sevmek ve onlarla ilgilenmek Allahu Teala'nın büyük nimetlerindendir. Bunun artmasını Allahu Teala'dan diler ve umarız. Fakirlere gönderdiğiniz hediye de geldi. Selametiniz için Fatiha okundu. Öğrendiğiniz yolu ve buradan elinize geçen nisbeti ve bunlar üzerinde hiçbir şey yazmamışsınız. Bunlarda gevşeklik olmadan Allahu Teala korusun. Onun hayalinin bir an görünmesi güzellerle bulunmaktan daha tatlı. Bu büyüklerin nispetinden az bir şeyle geçerse onu az bilmemelidir. Çünkü başkalarının yolun sonunda kavuştukları bu yolun başında ihsan olunur. Farisi'nin dediği gibi, ''Gül bahçemi gör de anla.'' Fakat bu nispeti taşıyanlara olan muhabbet tipiniz kuvvetli bağlanmış olunca bu gevşeklikten dolayı üzülmemelisiniz. Çok kullanılmış olan fardösü gönderildi. Bunu ara sıra giyiniz ve saygı göstererek saklayınız. Çok faydalar olur Bunu abdesti olarak yeniniz ve öylece vazifenizden başlayınız. Kalbinizi tam toparlamayabilirsiniz. Her mektubunuzda önce batındaki hallerinizden yazınız. Batının halleri olmadan yalnız zahirin hallerine kıymet verilmez. Farisi'nin dediği gibi. Her ne olursa olsun sevgiden konuşmak daha attı. Allahu Teala bize ve size... Miraç gecesi gözleri ondan kaymayan insanların efendisine hem zahirde hem batında uyumayı nasip eylesin. 143. Mektup Bu mektup Molla Şemsettin'e yazılmıştır. Gençliğin kıymetini bilmek, bunu boş yere geçirmemek lazım olduğu bildirilmektedir. Fakirleri seven Mevlana şans ettin. Allahu Teala sizi yükseltsin. Gençlik zamanının kıymetini biliniz. Bunu oyunla, faydası şeylerle geçirmeyiniz. Ceviz ve kozalak gibi faydası şeyler arkasından gençliğini tüketenler sonunda pişman olurlar, ah ederler. Fakat böyle yapmakta ellerine bir şey geçmez. Hallerinizi bildiriniz. Beş vakit namazı cemaat kılınız. Helal aram olan şeyleri iyi öğreniniz. Bunları birbirine karıştırmayınız. Kıyamette azaplardan kurtulabilmek ancak isamiyetin sahibine uymakta olur. Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır. Allahu Teala iyi işler yapmayı kolaylaştırsın. 144. mektup. Bu mektup Hafız Mahmut'a yazılmıştır. Seyir ve suluku bildirmektedir. Allahu Teala yüksek derecelerde sonsuz ilerlemek nasip eylesin. İnsanların efendisi ve Miraç gecesi Rabbinden ayrılmayan gözlerin sahibi hatrı için duamızı kabul buyursun. Farisi'nin dediği gibi her ne olursa olsun sevgiliden anlatmakı daha attı. Seyir hareket demektir. Suluk ilerlemek demektir. İkisi de ilmin, bilginin ilerlemesidir. Maddi hareketi değildir. Seyri illallah demek, aşağı bilgilerden yüksek bilgilere ilerlemek, ilimde durmadan yükselmektir. Böylece mahluklara ait bir şey bilindikten sonra Allahu Teala'nın ilmine kadar varılır. Bu bilgiler başlayınca mahluklara ait bilgilerin hepsi unutulur. Bu hale fena denir. Seyri fillah demek Allahu Teala'nın isimleri, sıfatları şunu ve itibaratı ve takdisatı ve tenzihatı mertebelerinde ilmin ilerlemesini demektir. Böylece anlatılmayan, işaretle bildirilmeyen ve isim verilmeyen, hiçbir şeye benzetilmeyen, kimsenin bilmediği ve anlamadığı mertebeye varılır. Bu seyre bekâ denir. Üçüncü seyre seyre anillahi billah denir. Bu da ilmin hareketidir. Yüksek bilgilerden aşağı bilgilere inilir. Böylece mahlukları bilmeye kadar inilir. Bütün vücut mertebesinin bilgisi unutulur. Bundan sonra dördüncü seyir başlar. Buna seyri eşya denir. Birinci seyirde unutulmuş olan eşyanın bütün bilgileri şimdi yavaş yavaş ele geçer. Bu dördüncü seyir, birinci seyrin tersidir. Üçüncü seyir de ikinci seyrin karşılığıdır. Seyri illallahla seyri fillah vilayeti elde etmek içindir. Çünkü vilayet fena ve BeK demektir. Üçüncü ve dördüncü seyirler davet makamını elde etmektir. Davet makamı peygambere mahsustur. O peygamberlerin hepsine ve ayrıca üstünleri olana Allahu u Teala'nın affe selamları olsun. Peygamberlerin izinde bulunanların en üstlerine de bu makamdan bir pay ayrılır. Yusuf suresinin, ''Ey sevgili peygamberim, onlara de ki benim yolum budur.'' Sizi gafletten uyandıran Allahu Teala'ya çağırıyorum. Ben ve benim izimde bulunanlar çağrıcı yazım halindeki 182. ayeti bunu göstermektedir. İşte tasavvuf yolunun başı ve sonu bunlardır. Bunları tabiatları teşvik ve saliklerin kıymetlerini bildirmek için yazıyorum. Allahu Teala doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selamet, iyi yolculuk versin. 145. Mektup Bu mektup Molla abdurrahim Müfti'ye yazılmıştır. Bu yolun büyükleri yolculuğa alemi emirden başladıkları bildirilmektedir. Allahu Teala bizi ve sizi İslamiyet'in caddesinde bulundursun. Bu duaya amin diyen kuluna merhamet eylesin. Bu yolun büyükleri bu yolculuğa alemi emirden başlamayı seçmişlerdi. Böyle ilerlerken alemi hak da birlikte geçilmektedir. Başka tarikatların büyükleri de böyle yapmamıştır. Onların yolculuğu alemi halktan başlamıştır. Alemi halk yolculuğunu bitirdikten sonra alemi emir yolculuğuna başlarlar ve cezbe makamına kavuşurlar. Bunun için bunların yolu yolların en kısası olmuştur. Başka yolların sonu bu yolun başına yerleştirilmiştir. Farisi'nin dediği gibi, ''Gül bahçemi gör de baharımı anla.'' Bu yüksek yolun talebelerinden birkaçı yolculuğa alemi emirden başladıkları halde çabuk tesiri görünmüyor. Cezbenin başlamasında hasıl olan lezzeti, tatlılığı çabuk bulamıyorlar. Çünkü bunlardaki alemi emir, alemi halktan zayıf olmuştur. Alemi emrin bu zayıflığı cezbenin tadını duymalarını geciktiriyor. Bunların alemi emirleri alemi halklarından daha da kuvvetli oluncaya kadar bu duygusuzluk sürer ve böylece gider âlem emirlerini kuvvetlendirmek için bu yola uygun olan ilaç irade ve tasarruf kuvveti tam olan rehberin tam tasarrufu ve ilgisidir. Başka yollara uygun olan ilaçsa nefsin tezkiyesini ve ağır riyazetleri ve güç mücahadeleri isamiyete uygun olarak yapmaktır. Riyazet nefsin isteklerini yapmamaktır. Mücahade nefsin istemediği ona zor gelen şeyleri yapmaktır. Nefis isamiyete uymayı ister. Tesirin, lezzet duymanın gecikmesi, yaratılışındaki uygunsuzluğun az olmasını göstermez. Yaratılışta tam uygun oldukları halde bu belaya tutulanlar çoktur. Gece gündüz dilinde salatu selam o mübarek ruhuna, Ey fahrül enam!